Merhaba, WWF Türkiye Kaş için hazırlanan yeni çevre düzeni planına karşı bir imza kampanyası başlattı. Kampanya Kaş'ın doğa turizmine adanmış, yerel ekonomiyi ve göre insanını kalkındırmayı amaçlayan sürdürülebilir turizm hamlesini etkileyecek yeni çevre düzeni planının geri çekilmesini hedefliyor. Plan hayata geçerse Kaş'ın mavisi betonun grisine boğulacak, bölge yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kaş Türkiye'de doğayla barışık, sürdürülebilir turizm denince ilk akla gelen yerlerden biri ve böyle kalması, korunması gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bir süre önce Kaş için yeni bir çevre düzeni planını hazırladı. Değerlendirme süreci devam ederken Kaş ilçesi merkezi 1 bölü 25 bin ölçekli çevre düzeni planı Kaş'ın doğasını koruyan yerel ekonomiye destek veren turizm modelini betona ve kitle turizmine teslim etme riski taşıyor. İmza kampanyasına change.org taksim Kaş böyle güzel adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum change.org taksim Kaş böyle güzel adresinde. Ayrıca kampanya sosyal ağlarda kaşböylegüzel etiketi üzerinden de ulaşılabiliyor. Batı Akdeniz'deki Likya kıyılarında 2000 yılında araştırmalar yapmaya başlayan WWF Türkiye Antalya ile Patara arasındaki bölgede denizel biyolojik çeşitlik açısından en zengin yerlerin başında Kaş'ın geldiğini tespit ederek, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırlarının Kaş'ı da içerecek şekilde genişletilmesi için 2006 yılında yaptığı öneri Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından kabul edildi. 2009-14 yılları arasında birlikte yürütülen projeyle yerel paydaşların katılımıyla yerel ve merkezi yönetimler, balıkçılar, dalış kulüpleri ve tur teknesi sahipleri Kaş Kekova için Deniz yönetim planı hazırlandı ve onaylandı. Plan kapsamında dalış, balıkçılık, tur, tekne faaliyetlerinin biyolojik çeşitliği koruyacak şekilde düzenlenmesi için kabul edilen koruma kullanım zonlarının da içeren bir harita hazırlandı. Halen yürütülen sürdürülebilir turizm projesi ise deniz yönetim planına uygun alanda sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Muğla'nın Turizm Cenneti ilçesi Bodrum'un Yokuşbaşı ve Çırkan mahallelerinde havaların ısınmasıyla birlikte doğal ortamlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Yokuşbaşı ve Çırkan mahallelerinde sabah saatlerinde bahçeler ve yol kenarlarındaki yaban domuzlarını görenler şaşkınlık içindeydi. Kemileri yiyecek bırakarak domuzları besledi, bisikletleriyle sabah sporuna çıkanlar domuzlarla hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı, ölümsüzleştirdi. Son zamanlarda sürüler halinde yavrularıyla sık sık yerleşim yerlerinde görülen yaban domuzlarının da insanlara kısa bir süre içinde alıştıkları gözlendi. Evli ve iki çocuk babası minibüs şoförü Cengiz Taş son zamanlarda sık sık rastladıkları yaban domuzlarının kimseye bir zararı olmadığını belirtip tek dertleri biraz yiyecek bulabilmek. Duyarlı olan kişiler domuzların geçtiği güzergahlara veya bahçelerine yiyecek bırakarak bu hayvanların beslenmelerine yardımcı olmaya başladı dendi bu haberde. Çanakkale'de Ayvacık bölgesinde yapılması planlanan toplam 1550 megawattlık 27 türbinli rüzgar enerji santrali yani RES projesinden sonra şimdi de yine aynı bölgede Ezine-Ayvacık arasında 101 türbinli RES projesi için bilgi enerji kolları sıvadı. Bölgenin tüm değerleri, zenginlikleri yok sayılırcasına birbiri ardına yapılmaya başlanan ve sayıları gittikçe artan rüzgar enerji santralleri Yenilenebilir enerji, temiz enerji, doğa dostu diye sunuluyor. Bölgedeki rüzgar akımını engelleyerek ve yönünü değiştirerek doğal dengenin bozulması, kuş göç yollarının kapatılması, tarımsal alanların kullanılmaz hale gelmesi ve ağaç katliamları ise görünmezden geliniyor. Çanakkale Şehri ve Şehircilik İn Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada Ayvacık-Ezine ilçesinin sınırları içerisinde Bilgin Rüzgar Enerji Santrali Üretim Ağaçiye tarafından yapılması planlanan Çınar Pınar Res Projesi'nin Çet Halkın Katılım Toplantısının 10 Haziran'da düzenleneceği duyuruldu. Toplam proje bedeli 950 milyon lira olduğu ifade edilen ÇED Başvuru Dosyası'nda Bilgin Rüzgar Enerji Santrali Üretimi AŞ tarafından Çanakkale ile Ayvacık ve Ezine İlçesi sınırları içerisinde 101 adet rüzgar türbünü ile 303 MW kurulu gücünde Çınarpınar Res Projesi'nin kurulup işletilmesi planlanmaktadır. Proje alanına ulaşım. Proje çerçevesinde bulunan köy yolları ve orman yolları ile sağlanacak. Ancak türbinlerin nakliyesi sırasında tırlar kullanılacak olup söz konusu tırların geçebileceği şekilde mevcut yollarda genişletme ve iyileştirmeler yapılacaktır. Ayrıca ulaşımı bulunmayan türbin yerlerine ulaşımın sağlanması amacıyla yeni servis yolları açılacaktır. Genişletme ve iyileştirmeler yapılacak yollar ile yeni açılacak servislerle ilgili detaylı bilgileri çiz raporunda verilecek deniyor. Çınarpınar Res 303 megawatt projesi kapsamında yılda 930 milyon kilowatt saat yıl enerji üretecek olup 154 kilowattlık enerji nakil hattı ile trafo merkezi üzerinden ulusal elektrik sistemine bağlanması planlanıyor. Daha sonra peki enerji nakil hattının güzel ise işte bu soruya verilen yanıtsa ise enerji iletimi hattı bu rapor kapsamında değerlendirmeye alınmadı söz konusu. Enerji iletim hattı projesi çevresel etki değerlendirmesi yönetmeni kapsamında ayrıca değerlendirilecektir diyerek ucu belirsiz bir şekilde veriliyor denmiş bu haberde. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.